16. Sohbet Kur'an ile amel etmek Bu konuşma hicretin 545. yılında Zilkade'nin 11. günü salı akşamı medresede yapılmıştır. Şanı yüce olan Allah ona rahmet eylesin Hasan Basri şöyle der. Şu dünyaya değer vermeyiniz. Onu hakir görünüz. Allah yeminle söylerim ki o ancak kendisine değer verilmediği ve İstihfaf edildiği zaman güzel olur. Ey oğul! Kur'an ile amel etmek, seni Kur'an'ın mevkiine yükseltir, oraya oturur. Sünnet, Peygamberimizin hadisleri ile amel etmek, seni Allah'ın Resulü Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme yükseltir. Resulullah kalbi ile ve manevi himmeti ile Allah dostlarının kalpleri çevresinden bir an dahi ayrılmaz. Allah dostlarının kalplerini güzelleştiren, kokulayıp buhurlayan O'dur. Onların özlerini tasfiye eden, menfi duygulardan temizleyen ve tezgin eden O'dur. Onların kalplerine Allah'a yakınlık kapısını açan O'dur. Onların perişan ruhlarını huzura kavuşturan O'dur. O kalpler ve özlerle onların Rabbi arasında sefirdir, elçidir. Kalpler ona her adım attıkça kendisinin ferahlığı ve sevinci artar. Bu mertebeye nail olan bir kişinin de şükretmesi ve ayrıca Allah'a olan kulluğunun artması gerekir. Böyle bir mertebeye ulaşmadan ferahlanıp sevinmek ise kuru bir hevesten ibarettir. Cahil dünyada ferahlanır. Dünya nimetleri ile zevk sefa sürer. Alim ise dünya hayatını bir ganimet bilir. Manevi mertebelerde yükselme gayreti içinde bulunur. Cahil kaderle münaza eder, çekişir, ona karşı çıkar. Alim ise kadere boyun eğer, razı olur. Ey miskin, kaderle çekişme, ona karşı gelme. Sonra mahvolursun. Bütün mesele senin izzet ve celal sahibi Allah'ın fiillerine razı olup, kalbinden fanileri çıkarmakta ve mahlukatın Rabbine öylece kavuşmakta toplanır. Eğer izzet ve celal sahibi Hakk'a, onun peygamberlerine ve salih kullarına tabi olmakta devam edersen, kalbin özün ve manan ile Allah'a kavuşursun. Eğer salihlere hizmet edip sohbetlerinde bulunmaya gücün yetiyorsa hiç durma, hemen yap. Zira böyle bir hareket senin için dünyada da ahirette de hayırlıdır. Şunu da ifade edelim ki, eğer sen bütün dünyaya sahip bulunsan, fakat kalbin onların kalbi gibi olmasa bir zerreye bile malik değilsin demektir. Kalbini izzet ve celal sahibi Allah için ıslah eden ve bununla beraber Dünya ve ahirette yanında bulunan her kişi, avam ile seçkinler, havas arasında Allah'ın hükmü ile hükmeder. Hayf sana, seviyeni bil, sen salihler nispetle nesin? Senin bütün himmet ve gayretin yemek, içmek, giymek, evlenmek, dünyalık toplamak ve dünya hırsından ibaret. Dünyevi meselelerde alabildiğine çalışkan, hırslı ve gayretlisin. Buna karşılık ahiretle alakalı hususlarda da alabildiğine battal, miskin ve gayretsizsin. Senin yaptığın şey, bol bol dünyalıklarla semirip etlenmek ve bunları mezarda kurtlarla haşerata yem yapmaktan ibarettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden rivayet edilen bir hadislerinde, Şöyle buyururlar. İzzet ve celal sahibi Allah'ın bir meleği vardır ki her gün sabah akşam şöyle nida eder. Ey oğulları Ölüm için doğunuz. Harap olmak için bina ediniz, kurunuz, yapınız. Düşmanlar için dünyalık toplayınız. Müminin bütün fiil ve tasarruflarında salih ve halis bir niyeti vardır. Dünyada dünya için iş yapmaz. Bilakis dünyada ahiret için bina yapar, camiler, mescitler, köprüler, mektepler, kervansaraylar yapar, yaptırır. Bunları tamir eder, ettirir. Müslümanların yollarını yaptırır, güzelleştirir. Bunun dışında Aile efradının geçimini sağlar, onlar için yaptırır. Dullara, yetimlere, fakirlere, yoksullara ve muhtaç durumda olanların kafesine bakar. Onların ihtiyaçlarını giderir. Bütün bunları sırf Allah için ve ahirette kendisine bunların bedelinde bir şeyler yapılması için yapar. Kendi nefsani, hevai arzuları için asla yapmaz. İnsanoğlu, ruhi, ahlaki bakımından sıhhate kavuştuğu zaman her halükarda izzet ve celal sahibi Allah ile beraber olur. Onun yokluğu da varlığı da Allah ilidir. Kalbi peygamberlere ve resullere iltihak eder. Onların Allah'tan getirdiklerini hem kavlen, hem amelen, fiilen, hem de sarsılmaz bir imanla kabul eder. Hiç şüphe yok ki bu vasıflardaki bir mümin, dünya ve ahiret peygamberlere ve resullere iltihak eder. İzzet ve celal sahibi Allah'ı zikreden kişi ebediyen diridir. Sadece bir hayattan diğer bir hayata intikal eder. Bir lafza hariç onun için asla ölüm yoktur. Bir defa zikir kalpte yer etti mi artık kulun İzzet ve celal sahibi Allah'ı zikretmesi aralıksız olarak devam eder. İsterse onu diliyle zikretmiş olmasın. Kul, izzet ve celal sahibi Allah'ı, zikirde daim olduğum müddetçe ona muvaffakatı ve fiillerine razı oluşu da devam eder. Biz insanlar yaz gelince yaza, kış gelince de kışa uymak zorundayız. Eğer yaz gelince onun geldiğini kabul etmez ve gereğine uymazsak, o bastıran sıcağı ile bizi tekstip eder yalanlar. Aynı şekilde, Kış gelince onun geldiğini kabul etmez ve gereğini yapmazsak o da bastıran soğuğu ile bizi üşütür. Yaz ile kışın geldiklerini kabul edip onlara uymak, yani gereğini yapmak ise onların vereceği zararı, sıkıntıyı ve sıkıntının şiddetini önler. İşte belalar, musibetler, afetler hususunda da durum aynen böyledir. Onların gelebileceğini kabul edip gereğine uymak, geldikleri zamanki kederi, sıkıntıyı, ıstırabı, acıyı, güçlüğü giderir. Allah dostlarının tavırları ne şaşılacak şeydir. Halleri ne kadar da güzeldir. Zira onların nazarında izzet ve celal sahibi haktan kendilerine gelen her şey güzeldir. Allah onları marifet, marifetullah ile sulamış, kendi lütfunun hücresinde uyutmuş, bizzat kendisiyle ünsiyet ettirmiştir. Öyleyse hiç şüphe yok ki, onların Allah ile beraber bulunmaları ve ondan başka her şeyden alakalarını kesmeleri elbette güzel olacaktır. Onlar Allah'ın huzurunda ölüler olmaktan ileri gitmezler. Onun huzurunda, ona layık olmayan hiçbir hareketi tevessül etmezler. Kendilerini bir heybet sağmıştır. Allah dilerse kendilerini diriltir, ayağa kaldırır, İhya eder, uyandırır. Onlar Allah'ın huzurunda tıpkı mağaralarındaki ashab-ı keyf gibidir. O ashab-ı keyf ki, şanı yüce olan Allah, haklarında şöyle buyurmuştur. Biz onları kah sağ yanına, kah sol yanına çeviriyorduk. Keh Suresi 18. Ayet Allah dostları insanların en akıllarıdır. Her halükarda izzet ve celal sahibi Rablerinden mağfiret ve necat kurtuluş talep ederler. İşte onların himmet ve gayreti budur. Onlarca yapılması gereken en mühim şey budur. Hayf sana ki cehennem ehlinin işlediklerini işliyor, fakat cenneti ümit ediyorsun. Sen gözünü dikmeye hakkın olmayan yere göz dikiyorsun. Sana âriyet, geçici, ödünç, emanet olarak verilen şeye aldanma ve onun temelli kendinde olduğunu sanma. O pek yakında senden geri alınacaktır. İzzet ve celal sahibi Allah hayatı sana emaneten vermiştir ta ki o hayatta bulunduğun müddetçe kendisine itaat edesin, kulluk edesin. Halbuki sen o hayatı temelli kendini zannettin ve aklına geleni yapmaya kalkıştın. Sıhhat afiyet de böyledir. Onlar da senin yerinde birer emanettir. Varlık, zenginlik de böyledir. Senin yediğinde o da bir emanettir. Korkusuzluk, mevki ve malik bulunduğun bütün diğer nimetler de böyledir. Senin yerinde onlar da birer emanettir. Öyleyse bu emanetleri yerinde ve mahallinde kullanma hususunda kusur etme. Zira hiç şüphe yok ki sen o emanetlerden sorguya çekilecek. Her birinden teker teker mesul tutulacaksın. Sizin yediğinizdeki nimetlerin tamamı izzet ve celal sahibi Allah'tandır. Öyleyse o nimetlerden alacağınız güçle Allah'a kullukta bulunma gayretine giriniz. Allah dostları nazarında kendilerine rağbet gösterdiğiniz şeylerin kafesiyle birlikte siz bir meşgul edeceğin başka bir şey değilsiniz. Allah dostları hakkın lütfu ile dünya ve ahiret selametinden başka bir şey murad etmezler. Birisi şöyle der. Halk bahsinde hakka uy. Hak bahsinde halka uyma. Hak karşısında sükunet bulan bulur. Salah bulmak isteyen bulur. İzzet ve celal sahibi hakka uymayı onun kendisine uyan salih kullarından öğreniniz.